رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو لقدة من لساني يفقه قولي وأفيض أمري إلى الله إن الله من للعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولاً عن مولا شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم قل موه ليغلي في بطون كغلي الحميم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم يا اله العالمين قد تنز انوار ايماني والقران اله الى منور الى من الذر Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Gönüllerimizi hakayife aşina eyle. İrfanınla onları itminana ulaştır mutmain eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya eyle. Amin ve hormati seyyidin mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tere Müslümanlar, dini hayatımızı ayakta tutabilmek, Allah'ın istediği gibi muntazam yaşayabilmek için bir kısım müeyyideler üzerinde ısrarla duruyorum. Bunlardan bir tanesi de haşrın safahatı, cennet ve cehennemin safahatı. Bu tablolar insanın nazarında daima canlı kaldığı müddetçe mümin canlı olarak yaşama imkanını elde eder. Canlı yaşaması için bu hususlar onun için büyük bir dinamizm vazifesini görür. Öldükten sonra dirilmeye inanma, Rabbin huzurunda hesap vermeye inanma, amellerin muvazeneye gelmesine, teraziye konmasına inanma, İyi kötü her şeyin hesabını vereceğine ve hesabına göre cennete ve cehenneme gideceğine inanma. Kitapların üşüştüğü uçuştuğu zaman sağından solundan veya arkasından geleceğine inanma. Bunlardan bazılarının işte inşire hasıl edeceğine, bazılarının kalpte burkuntu meydana getireceğine inanma. Nebilerin dahi o günün dehşetinden başlarını yere koyup selim selim diyecekleri günün dehşetine inanma. Nicelerin çengellere takılıp da baş aşağı cehenneme gideceğine ve nicelerin insan başında berkatif gibi çakan şimşekvari uçup uçup cennete gideceklerine inanma. Buradayken bunu duygularında, kalbinde, vicdanında yaşama ve hayatını bu duygular içinde tanzim etme. Bunu, Müslümanlık hayatı adına müeyyide sayıyoruz. İslami hayatın temelinde çeşitli müeyyidelerden bir tanesi de budur. Ve dini hayatın temelinden bu kaideyi çektiğiniz zaman, müminlerin hayatında dini hayatta beraber yıkılır. Ahirete imanı yıktığınız zaman, cennet ve cehenneme imanı yıktığınız zaman, hesaba ve teraziye imanı yıktığınız zaman, Allah'ın cemalini görme ve O'nun neşvesi içinde dünyada huzurlu bir hayat yaşama duygu ve düşüncesini müminin kalbinde yıktığınız zaman beraberinde her şey yıkmış olursunuz. Bu müeyyideye götürücü bizi eşrat üzerinde durdum bir evvelki hafta. Muhbir-i Sadık kıyametin kopacağına kadar bize çok şeylerden haber veriyor. Arz ettiğim gibi bir televizyon ekranı başında eşya ve hadiseleri görüyor gibi bize söylüyor aynı aynına. Ve zamanı gelince, verdiği tarihler zuhur edince biz hadiselerin peşi peşine meydana çıktığını görüyoruz. Eşya ve hadiseler senaryosunu hazırlayan Hazreti Allah Celle Celaluhu, bütün olup biten şeylerin haberini, esrarın onun kulağına fısıldamıştı. O da ne zaman, ne olacak, ne bitecek onları vakti vaktine söylüyor. Benden sonra otuz sene hilafet olacaktır, 30 sene oluyor. Şu seneden sonra kızıl kıyamet kopacaktır, kopuyor. Benden sonra yalancı insanlar zuhur edecek peygamberlik iddiasına kalkışacaklardır, kalkışıyorlar. Şarktan, Şimalden, Horasan'dan Deccaller zuhur edecek. Beşeri her cümerce galk edecek. Yeryüzünde fitne, fitne ve fesat hükmetmeye başlayacak. Kim, niçin, ne zaman ölmesi gerektiğini bilemez hale gelecek. Katil öldürdüğünü bilmeden öldürecek, maksulde niçin öldüğünü bilmeden ölüp gidecek. Bir her cümmerçtir devam edip gidecek, haber verdiği gibi çıkıyor. Bunları en sahih, en muteber hadis kitaplarında onun beyanları olarak görüyoruz. Bu beyanlar bine bali olmuştur. Bine bali olan bu beyanların vakti vaktine zuhur etmesi, haşir, ahiret, cennet ve cehennem adına, eğer Kur'an'ın beyanı olarak bize intikal ettirilen şeylerin, eğerse o Habibi Edib'in, Lalu Güher gibi sözler içinde Kur'an'ın tefsiri olarak bize intikal eden şeylerin dahi doğru çıkacağı kanaatın içimizde hasıl ediyor. 14 dört asrın sonunda duruyoruz, 15. asla asra tırmanırken arkamıza dönüp bütün eşya ve hadiselere tarihin her cümerci olmasına hadiselerin mevcelenip dalgalanıp karşımıza çıkmasına bakıyoruz ve bütün bunların üstüne çıkıyor Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Şehadet ederiz ki Hz. Muhammed Allah'ın şerefli elçisidir ve bir de önümüzde haber verdiği şeylere bakıyoruz. Şu ana kadar haber verdiği her şey çıkmış peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra haber verdiği şeyler var ki onlar da çıkma hazırlanıyor. Ve onlara da inanıyor. Âmentü bimâ câe bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Resûlullah'ın bize getirdiği her şeye de iman ettik. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz şeyler gösteriyor ki, Rüyasında dahi kizm, o muhteşem dimağın içine girememiş. Kalbi yalanı tahayyül etmemiş, tasavvur etmemiş. Bütün beyanları aynı sıdk ve sadakat olarak zuhur etmiş. Badema, hadiselere dair gelecek şeylere dair haber verdiği şeyler de çıkacak. Geçmişi tasdik ediyor, geleceği iman içinde intizar ediyoruz. Gelecekte haber verdiği şeyler de çıkacak. Yeryüzünde Allah, Allah deyen kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak. Allah'ın yüce adı yeryüzü mescidinden silindiği an, bu mescidin manası kalmayacağı için, cemaatsız olan mescidin manası kalmayacağı için, Allah o mescidi yıkacak ve yerine ikinci bir bina kuracak. Yerler altında ta Hazret Adem'den bu yana yatan, ve kıyametin kopmasını bekleyen, cenneti iştiyakla intizar eden ve cehennem ürpertisi içinde berzahta bekleyen ne kadar ervah varsam, bunlarla beraber bizleri de haşr ve neşredecek. edecek. Bütün hayatını habis bir derya, bir kanalizasyon halinde yaşamış, pisliklerin dışına çıkamamış eracif aşağıdan akıp cehennem havuzuna gidecek, orada birikecek yukarıdan uçan hayatını uçarak yaşayan, imanın kanatlarıyla pervaz eden, itminan semalarında kanat çırpıp duran insanlar, hava gibi yukarıdan uçacak, uçacak, gidecek onlar da cennette merkezleşecek ve cennet havzunda toplanacaklar. Allah cennete gidenleri de cehenneme gidenleri de sevk edecek. Biri iç burkuntusuyla gireceği yere girecek ve ödü kopacak. Bağırsakları dışarıya gelecek, kalbi dökülecek. Öbürü de selam, selam sesini duyacak. "Vasika'llezina teka revbehum ila'l cennet zumar." Hatta izâ câûha ve futiha ebvâbuhâ ve kâle lehum hazimetuhâ selam. Selam, selamun aleykum tıbtum fedhulûha hâlidîn. Hoş bir hayat yaşadınız. Nezâhet ve nezâfet içinde bulundunuz. Alnınız secde ile tenevvür ettim, kalbiniz imanla yüceleşti. Rabbin huzurunda dururken edepli durdunuz, kibri ve gururu kırdınız, iki büklüm oldunuz, enaniyeti terk ettiniz. Ve bugün de göklerde pervaz eden güvercinler gibim, nezi havalarda pervaz ediyor yücelere doğru uçuyorsunuz. Cenab-ı Hak içimizdeki firavuniyeti kırsın. Enaniyetten bizi tecrüde, tecerüde muvaffak eylesin. İki can bizi aziz kılsın. Ukravi hayatımız için bizi şimdiden hazırlanmaya muvaffak kılarak, dünyavi hayatımızı da ukravi hayatımıza göre tanzim etmeye yine muvaffak eylesin. Eşrat-ı saati bir evvelki derste arz ettim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete tekadüm eden yıllarda, senelerde, asırlarda, zuhura gelebilecek hadiseleri haber vermesi verdiği gibi çıkması meselesi demektir. Ve bu derste de Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği imkanla, مِنَ السَّاعَةِ اِلَى النَّارِ وَاِلَى Kıyametin kopmasından, hadiselerin onunla başlamasından, insanların ebedi saadet yurdu olan cennete, veya bir kısım talihsizlerin, bahtsızların, yuvarlanıp cehenneme gitmelerine kadar hadiseleri yine onun haberleri içinde ve Kur'an'dan intikal ettirdiği ayatü beyinat içinde intikal ettirmeye çalışacağım. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتُهُ O her şeyin birbirinden ayrılacağı fasıl günü sizinle Rabbin anlaştığı bir gündür, o bir mikattır. Bir randevudur o. O güne kadar yaşayacaksınız ve o gün her şey bitecek. O güne kadar habis tayyib içinde olacak. O güne kadar kalpsizler katlılar içinde bulunacak. O güne kadar bünyesi içinde vicdan taşıyan vicdansızın yanında olacak. O güne kadar eracif tayyipin içinde bulunacak. Fakat bir yavmi fasıl gelecek ki, başı secdeli ile anlı kirli birbirinden ayrılacak. Karıncaya dahi ayağını basmayan şefik, rafik ve rafik canavardan ayrılacak. Bir damla kanın kıyameti koparacağına inanan, yeryüzünü kana boyayan canavardan ayrılacak. Islahçı ve sulhçı anarşisten ayrılacak. Allah'a iman eden ateist ve komünisten ayrılacak. Bu zümreden birisi baş aşağı yuvarlanıp cehenneme gidecek. Dünyada vicdanlarında yaşadığı cehennemin korlar halinde orada alev alev yandığını görecek. Vicdanlarında tutuşturdukları, kalplerinde geliştirdikleri, bütün letaiflerine, duygularına sardırdıkları cehennemi orada zuhur etmiş cismani bir cehennem halinde görecekler. İmansızlığın, itminansızın, burada nasıl kendilerini çıldırttığı, çılgına çevirdiği bir vaka bir hadise ise, Orada da kendilerini gördükler, o cehennem çılgına çevirtecek. Nebi'yi ve Allah'ı unutacaklar. La dareytü ve alimtu diyecekler. Ne bildik ne de idrak ettik. Boş bir hayat yaşadık ve haim gibi. Ve yuvarlandık buraya geldik ve haim gibi. Allah'ın bizi donattığı, teşrif ve tekrim buyurduğu Ali insanlık sıfatlarından istifade edemedik diyecekler. Fasıl günü diyoruz buna. Amme sure-i celilesinde de Allah bu fasıldan bahsediyor. Yeryüzünü nimetleriyle donatan, her şeyi kemal erdiren ve insanlığı da insan-ı müminlerle kemal erdiren Hz. Allah Celle Celaluhum. Bu kavsiyesini tamamladıktan sonra, urucunu tamamladıktan sonra işi tekrar sona erdiriyor. Bu başlamanın ve devam etmenin ve kemale doğru kanat çırpıp gitmenin nihayet bir zevali vardır. Ve işte o zeval, ayrı bir kemalin başlangıcı olacaktır. O kemal ise yevmi fasıldır. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْضِ كَانَ مِيْقَاتَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَمُ O gün sura nefk O gün kıyamet kopar ve siz fevç üç gidersiniz. Fevç fevç geldiğiniz gibi, dalga dalga akıp gelip dünyada toplandığınız gibi, Yeniden parça parça hale getirilecek, atom zerratı adedince parçalanacak ve sonra yeni terkip ve teşkillerle, yeniden mevç mevç ve fevç fevç hale getirerek yeniden sevk edileceksiniz. فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَمْ Fevç fevç Rabbin huzuruna geleceksiniz, fevç fevç size geleceksiniz, fevç fevç hesabın ağırlığını vicdanınızda duyacaksınız. Kitabın ne taraftan geleceğini bin bir korku içinde, sancı içinde intizar edeceksiniz. Başınızı yere koyup kaldıramayacaksınız. Rabbin huzuruna bakamayacaksınız. Buradaki sui ve sui tevilat ve tefsiratın cezasını ağır ağır çekeceksiniz. Allah yardımcımız ve yardımcınız olsun. Kıyametin kopması bir vakadır. Bunun önüne kimse geçemeyecektir. Varsınlar tabiat-perestler ve sebep-perestler onu tabiat ve sebepler içinde isaf etsinler. Allah o mikat gelecektir diyor. Sizin bir sefine gibi üzerinde beraber seyyihat yaptığınız şu gemi bir yerde demir alacaktır bu. Bir limana yanaşacaktır. Yolcularını boşaltacaktır. Dünyadan alıp alem ervahtan alıp buraya boşalttığı gibi Buradan da alacaktır cehennemin şefirine boşaltacaktır. Cehennemin dudağının kenarına boşaltacaktır veya cennetin kasırları içine tahliye edecektir. Vazifesi bittiği zaman ayla güneşle beraber bu küreyi arzın vazifesi bittiği zaman bu kitabı Allah dürüp kaldıracaktır. Kimisi onu termodinamik kıyameti şeklinde ele alır. Güneş neşrettiği harareti, radyasyonları neşledi eder. Hidrojeni helhüme çevire çevire bitecek nihayet bir gün. Onun gibi başka sistemler de bitecek. Veya dıştan gelen bir kuyruklu yıldız sizin kürenize, sefinenize çarpacak. Vapurunuz fezayı tılak denizinde yüzerken kayalara gidip çarpacak, parçalanacak. Veya sizi alıp götüren güneşiniz gidecek, Herkül Burcu tarafından yutulacak. Veya gökte, fezada, fezayı, tılakta, fezanın mezarlığı sayılan kara delikler tarafından sizin sisteminiz bir lokma gibi yutulacak. Ala külli halsiz, yok olmaya doğru gidiyorsunuz. Bundan kimsenin kurtuluşu bahis mevzu değildir. Sistemler yutuluyor, peykler yutuluyor, siz de yutulacaksınız, parça parça olacaksınız. Atomlar halinde ateşe, yakıcı şeylere menba olarak parça parça olacak ve yutulacaksınız. Ve hem hal kıyametiniz kopacak. <gülüyor> Cenab-ı Hak o dehşet, engiz durum içinde, iyi hazırlanmış ve iyiye doğru giden, ruhlarımızı selamete doğru sevk edip bizi saadet içinde mesud eylesin. İzheş şemsü <gülüyor> kuvviret, <gülüyor> Kur'an kemal azametle ferman ediyor. Ve izhez nücumun kadaret, وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَاِذَا الْعِشَرُوا اُدِّلَتْ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ Sadakallâhul Azîm. Güneş teküre tabi tutulacak. Ziya neşrede ede vazifesi bitecek. Yeryüzünde onun vazifesi bitecek. Çünkü Allah'ın o nimetinden istifade etme liyakatını beşer kaybedecek yeryüzü mescidi Allah Allah diyen insanlardan mahrum kalacak. Güneş teküre tabi tutulacak, ziyası dürülecek, başına sarılacak. İsterlerse sonra atom fiziği açısından, güneşi tahlil sadedinde desinler ki entelektüel bir cüce haline gelecek. Evvela bir parçalanacak, patlayacak, etrafı ışık şu an neşedecek, etrafını yakacak. ...sonra da büzülecek bir cüce haline gelecek. Kur'an diyor, şemsu kuvviret. Güneş, ışık neşretme, ziya neşretme... ...hararet neşretme vazifesi ona erilince tekvir vazifesine tabi tutulacak. Sizin açık bir bezi başınıza sarık sardığınız gibi o da ziyatını başına sarık halinde saracak. Benim vazifem bitti buraya kadardı diyecek. Ve artık küre arzı yanında taşımayacak. Kendi bu hale gelince etrafındaki peyitlere, cemaatine imamlık yapamayacak. Ve nucumun nücumun kederettirken yıldızlar bağı kopmuş tesbih tanesi gibi dağılacak. Onları intizam halinde yürüten Hazreti Allah dağıtacak sonra onları. Ve izel cibalü dağların yerinden hareket edip yürüdüğünü göreceksiniz. Denizlerin dağ haline geldiğini, dağların deniz haline geldiğini... Ve yine aynı sure i Celilerin ifade ettiği gibi denizlerin çatır çatır yandığını göreceksiniz. <gülüyor> Suyun da yaktığını göreceksiniz. Başka bir Süre-i Celil'in başı bu dehşetengiz manzarayı yine bize anlatıyor. İze s-sema'un f ve izel kevâkibun t Sema parça parça şak şak olup yarıldığı zaman ve yıldızlar da tane tane dolu gibi başınıza... Veya fezayetlaktaki eşsamın, ecramın başına döküldüğü zaman وَاِذَا الْكَوَاكِبُنْ تَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Denizlarda kaynayıp birbirine karıştığı zaman Kıyametin dehşetli durumunu anlatıyor. Başka bir sure-i celilenin başı ise bize şunları haber veriyor. ve ma وَمَا اَدْرَافَمَ الْقَارِعَةُ Başlara çarpıp çarpacak bir bela halinde kendisini hissettirecek o musibet. O büyük musibet. Tasavvur da edemeyeceğimiz büyük musibet. Kapılarınızın önünde dolaşıp duran o büyük musibet. Kapılarınızdan içeriye girdiği zaman tariha, ah. başlara çarpan o belam. Ne beladır o bela bir bilseniz. Vamma adra kemel kari'ah. "Yom <gülüyor> yekunu'n nasu kel faraşil İnsanlar atılmış, saçılmış pamuk gibi olacaklar. Evvela biçilmiş buğday başakları gibi dökülecekler. Sonra da parça parça olup atılmış pamuk gibi tel tel olup, lif lif olup etrafa taşılacaklar. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَمْسُوسُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْ اِهْنِ الْمَنْفُوشُ O dağlar dahi atılmış pamuğa dönecekler. Ve siz bütün canlıları, ateşin etrafında dönen kelebekler gibi, Ateşe pervazede de yanmış, dökülmüş göreceksiniz. Ayağınızı bastığınız her yerden, naşlardan başka, cenazelerden başka bir şey görmeyeceksiniz. Ve koca dağlar, tırmanıp övündüğünüz, üstünde binalar ve umranlar kurduğunuz, Allah'ın nimeti olduğunu unuttuğunuz dağlar, hallaç pamuğu gibi etrafa atılacak. O da onu öyle anlatıyor. Ve en camı da şudur. فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيْشَةِ الرَّاطِيَةٍ mizan terazisi ağır gelen, okkalı yaşamış insanlar vardır. Kalbi ve ruhi hayatını yaşamış insanlar vardır. Vicdanına dönük, nazarıyla yaşamış insanlar vardır. Başını yere koymuş Rabbe, kulluğun ağırlığını vicdanında duymuş insanlar vardır. Öbür alemde terazide, ağırlık halinde kendisini gösterecektir mizanı ve terazisi ağır olanlara gelince, فهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاطِيَةٍ Kendisini hoşnut edecek bir yaşayış içindedir. O, bu dehşet, engiz ve endişe, amis hadiseler içinde, huzur ve saadet içindedir. Allah başını yere koyan, gece ve gündüzünü ihya eden, cumada ve cemaatte camiye gelen cemaatim, o gün böyle bir عِيشَةٍ رَاطِيَةٍ sözüyle ifade buyurdu. Mes'ud ve huzur olan hayat içinde mes'ud ve bahtiyar eylesin. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ Bir de terazisi hafif olanlar vardır. Hafif eşyaya gönül kaptıranlar vardır. Gelip geçici şu dünyaya kulluk yapanlar vardır. Bağlanıp da ona kalanlar vardır. Eşya ve hadiselerin önünde saman çöpü gibi hafif oynayanlar vardır. Günün ve derin hadiselerine kapılıp akıp gidenler vardır. Dünyada ağırlık israr etmeyenler vardır. Bir gönül hayatından, kalp ve ruh hayatından habersiz olanlar vardır. Hafif oğlu hafifler vardır. Zina karşısında hafifliğini gösterip eğilenler vardır. Yalan karşısında tenezzül edip çizme gidenler vardır. Hırsızlık ve tecavüz karşısında israrı zafedip edip ortaya çıkanlar vardır. Hafifliğinden dolayı milletin malına, canına saldıran hafifler vardır. Fe ummuhu haviye. Bunlara gelince bunların varacakları yer haviye'dir. Ve ma adrake mahiye. Biliyor musunuz haviye nedir? Narun hamiyen. Vicdanlarında bütün hayat boyu yaktıkları cehennemi orada görecekler mi? O ve çevrin orada ala ala gökler yaladığını görecekler mi? Gazab-ı ilahinin cehennem şeklinde zuhurunu ve tecellisini göreceklerdir. Hayata geldiklerine de geleceklerine de bin pişman olacaklar. Fakat bu pişmanlık hiçbir fayda vermeyecek. Cenab-ı Hak ister terhib adına bu dehşet engiz durumu nazar itibara alarak, isterse tergib adına cennetin ve nimetlerin içimizde işra verici havasını nazar itibara alarak bizi istikamete ulaştırsın. Ha ve Recam muvazenesi içinde yaşama muvakkak elessin. bari Kalba sarual kamar <gülüyor> Va ci Aşem Suval Kamar Gözlerinizin önünde çakacak ve gözleriniz çakacak. ayın ve güneşin bir araya geldiğini göreceksiniz. Şimdi bir nizam, bir ahenk içinde hareket eden bu şeylerin başı döndüğünü göreceksiniz. Bakışı bulandığını göre göreceksiniz. Nizamın alt üst olduğuna şahit olacaksınız. Şimdi size şairane duygular ilham eden yıldızlar öyle ahengi bozulacak ki sadece içinize dehşet salacak. Şimdi başınızı okşayan güneş anam, size sobalık yapan güneş anam, güneş enerjisinden istifadeye müheyya güneş anam, sizin için başınıza dikilmiş bir canavar hüviyetinde karşınıza çıkacak. Size takvimcilik yapan Şairlerinizin ilham kaynağı olan, kameryelerde çıkıp sık sık seyrettiğiniz kamer, sizin için dehşet verici bir unsur haline gelecek. Başı dönecek güneşin sinesine çarpacak veya başı dönecek küre arzın sinesine çarpacak, kıyametinizi koparacak, sizin için bir gayrı olacak. Kur'an'da daha yüzlerce ayet var ki, bir zamanlar Allah aynı azemet ve celaliyle ve ceberutuyla tanzim buyurdu bir düzene koyduğum, ipe takar gibi, dizer gibi onları tesbih tanesi gibi ipe dizdiği gibi bir günde gelecek ipini koparacak, onları eşya ve hadiselerin başına salı verecek. Her şey birbirine karışı verecek. Bir iki tane bağışlayın mandanın vuruşmasıyla ortaya çıkan tarraka ve gürültünün dehşetini düşünebilen insanlar. Bu koskocaman kürelerin birbirine çarpışıyla meydana gelecek korkunç zincirleme reaksiyonun nasıl bütün fezayetlaki cehenneme çevirdiğini düşündüğü zaman dehşete kapılmaması mümkün değildir. O dehşet engiz şey içindem. Yani ve nüfika fissûri fesaiqa men fissemâvâti ve men fil ardi illâ men şeallâh. Sura nefledildiği zaman her şey yıkılıp gidecek, her şey baygına dönecek, her şey bayılacak ve her şey kendinden geçecek. Ruhlarda yıkılacak, gönüller de yıkılacak. İlla menşa Allah, Allah'ın diledikleri değil Melekler midir onlar? Yoksa Allah'a iman eden ruhlar Allah'a dayandıklarından ötürü, innalillah ve inna ile iracun sırlına mazar olduklarından ötürü, bunlar mahsüm ve mahfuz mu kalacaklar? Allah bu zümre içine bize ilhak buyursun. Dehşetini dünyada yaşamış. Korkusunu sanca halinde dünyada çekmiş. Allah korkusuyla iki büklüm bir hayat yaşamış. Ve böylece ahiretteki korkularını dünyaya atmış, ahireti emin hale getirmiş. O salih zümreye, emniyetli zümreye bizi ilhak buyursun. Amin. Seyyidina Anes bin Malik ve Ebu Hüreyre. Bu bir surla birinci surla birinci nefha ile. Kainattaki nizam ve intizamın bozuluşuyla ikincisi arasında muhbir-i sadıktan bize ulaştırdığı haberde zamanın kırk olduğunu görüyoruz. Ebu Hüreyre rivayetinde buyuruyor ki: "Mâ beyne nefhateyn hangi nefha? Vânufiha fi's-sûri fesayqa man fi's-semâvâti ve man fi'l-ardı illâ men şâ'allâh. Tumma nufiha fîhâ hûra feizâhum kıyâmun yenzurûn." İkinci bir nefha olacak. Siz tohumlar halinde böyle fezai ıtlakın sinesine döküldükten sonra, melekler saban işini yaptıktan sonra, yeniden ruhlarınızı tohumlar halinde fezai ıtlak zeminine Allah saçtıktan sonra ve üzerinizden berzah kışı geçtikten sonra, yeniden haşir baharı gelecek. Bir hafta içinde bütün otlar zemin yüzünü çemenzara çevirdikleri gibim. Bütün rüşeymler baş çıkardıkları gibi, bütün noktayı hayatiyeler yarılıp şakolup bir filiz dışarı yapış kırdıkları gibi. Ve nüfikafi uhra feiza hum kıyamun yanzurun. Siz de tıpkı tohumlar gibim. Fezaitlaka saçılmış tohumlar olarak haşr baharide yeniden haş ve neşr olacaksınız. İşte bu iki nefkanın arasının Muhbir-i Sadık'ın beyanı içinde Buhari ve Müslim'de Ebu Hüreyre, مَا بَيْنَ نَفْقَتَيْنَ اَرْبَعُونَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللّٰهُ مَاً مِنَ السَّمَاءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ Allah sonra semadan, başka zaman semadan indirdiği ma ile, ma hayat ile, diriltici iksirlerle, var edici iksirlerle, sizi ihya ettiği gibi Haşr-i Buhari'de de Allah sizi, Yine semadan, yine nezdi üluhiyetinden, var edici, dirilticiyim, varlığın sırrını anlattırıcı, esrarı indirmek suretiyle, mayı hayatı indirmek suretiyle, yağmur indirir gibi indirecek de sizi hayış ve neşt edecektir. İşte bunun ikisinin arasında kırk var diyor. Sahabi soruyor kırk gün mü, kırk hafta mı, kırk yıl mı diyor. Ebu Hüleyre hiçbirine müsbet cevap vermiyoruz. Çünkü itibari bir zamanla mesela anlatılıyor. Çünkü sizin artık ayın takvimcilik yaptığım, arzın güneşin etrafında mekik gibi dönerek dokuduğu zaman orada geçmeyecektir. Orada ayrı bir zaman var. Orada Allah'ın zamanı vardır. Fazayı ıtlakta geçerli olan bir zaman vardır. Belki onun günü binlerce senedir, belki yüzbinlerce senedir. Cenabı Hak sıra içinde çok bekletmesin. Ruhu huzuru mutlaka ulaştırsın ve mesut eylesin. Herkes buradaki durumuna göre Kur'an'ın beyanatı içinde fetetun Herkes buradaki durumuna göre haş ve neşr olacak. Yani yuhşarun nas ala hasabi a'malihim. Herkes ameline göre haş ve neşr olacak. Herkes ameline göre sonra defterini sağından, solundan veya arkasından alacak. Yine mukbir i Sadık beyanında buyuruyor ki, Yuhşerun nasu selasete esnafin, sınıfen müşaten, ve sınıfen rükbenen, ve sınıfen ala İnsanlar toplu olarak üç sınıf halinde haşr olacaklardır. Bunlardan bir sınıf ayaklarıyla yürüyerek haşr'e gidecek. Diğer bir sınıf ise merkuplara binücü olarak gidecekler. Diğer bir sınıf ise sürüm sürüm sürünerek gideceklerdir. Allah bu kötü encamdan bizi muhafaza buyursun. Gururunu secde kancasıyla kırmışlar. Sürünme işini burada yapmışlar. İki büklüm olma vazifesini burada yerine getirmişler. Burada yerde yürümüşler. Ve burada ruhlarıyla semalara doğru pervaz etmiş insanlar. Derecelerine görem, kimisi şimşeklere binmiş gibi gidecek mahşerem, kimisi yıldırımların üzerinde gidiyor gibi gidecek, kimisi atın üzerinde gidecek, kimisi de ayaklarıyla yürüye yürüye gidecek. Ama burada secde vazifesini yapamamışlar, Rabbe kıyat keyfiyetini vicdanlarında duyamamışlar. Gündüzleri de geceleri gibi karanlık, rahat ve rahvet içinde geçmiş. Vicdanları paslı insanlar. Yohşaruna ala âlâ vücûhihim. Yüzüstü sürüm sürüm sürünerek gidecekler. Sahabi dehşet içinde soruyor. İnsan yüzüstü nasıl gider ya Resulallah? Ayaklarıyla insanı yürüten Allah yüzünün üstüne de yürütür buyuruyor resul Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine فَحْرِ كَائِنَةً Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahih hadiste, يُحْشَرُ النَّاسُ أَلَى سَلَاسَةِ İnsanlar üç topluluk halinde o gün haşr ve neşr olacaklar. Üç topluluk halinde rahibin ve rahibin. وَاسْنَانَ عَلَى بَعِرٍ وَسَلَاسَةٌ عَلَى بَعِرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِرٍ وَبَقِيَّتُهُمْ تُحْشَرُ النَّارِ Taqiye muaghum heysu kâlû, ve tabiye muaghum heysu baatû, ve tüsbeh muaghum heysu âsbehû, ve tumsî muaghum heysu âmsawû. Fasadak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sallam. Üç sınıf halinde insanlar haş ve neş olacaklar. Allah'ın gazabından korkan, rahmetini uman bir sınıf vardır. Hayatına bunu muazzele etmiş bir sınıf vardır. Ödü kopar Allah'ın kahrını duyduğu zaman. Cehennemi duyduğu zaman ciğerler ağzına gelir. Ve rahmet ilahi duyduğu zaman da kana çırpıyor gibi kanatlanır. Allah'ım beni de beni dedir. Azab ilahi duyulduğu zaman yine beni koru Allah'ım der. Öbürünü duyduğu zaman beni ithal buyur Allah'ım der. Nasıl yaşamıştı öyle ölmüştür. Nasıl ölmüştü öyle öyle haşrolacak. Rahibin ve rahibin olarak Allah'a doğru gidecek cehennemin dehşetini duyduğu zaman ödü kopacak. Rahmet İlahi Mevce mevci esip geldiği zaman ümide kapılacak. Vasna Ala Beir ikinci bir sınıf. İki kişi bir merkuba binmiş gidecek. Ancak ikisi bir araya geldiği zaman bir fard olabilme durumunu göstermişler. Vesün al Beir'in üç'ü bir araya geldiği zaman ancak bir insan olabilmiş kimseler vardır. Ve عَلَى بَعِرٍۜ onu bir araya geldiği zaman ancak bir insan olmuş insanlar vardır. Müslümanlığın ikide birini yaşayan, 3'te birini yaşayan, 10'da birini yaşayan. <gülüyor> Yapacağı hayrı bir mü'minin yapması gerekenin ancak 2'de birini yapmış, 3'te birini yapmış, 10'da birini yapmış. 3'ü bir araya gelmiş bir kurban kesmiş, 2'si bir araya gelmiş bir kurban kesmiş, 7'si bir araya gelmiş bir kurban kesmiş, Durumlarına göre dünyadaki işlerine göre merküplara bindirilecek. Onlar da ıstırap içinde, düşecek mahvolacağız korkusu içinde. O korkunç durumu aşmaya çalışacaklar. Onlara gelince diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, onlar ateşle haşr olacaklar. Takilu ma hum haytu Akıllarını esse de bir kayrula yapalım, şöyle bir istirahat edelim deseler. ...ateşin içinde kaylule yapacaklar. Şöyle bir gündüz geçirelim deseler... ...ateşin içinde gündüzlerini geçirecekler. Şöyle bir gece yapalım deseler... ...ateşin içinde o geceyi geçirecekler. Sabahlayalım diyecekler, ateşle sabahlayacaklar. Akşam diyecekler, ateşle yüz yüze kalacaklar. Ateş olacaklar. da ...kendilerinden asla uzaklaştıramayacaklar. Yatacakları beraber... Kalkacaklar beraber, yürüyecekler beraber, kaynula yapacaklar beraber, kahvaltını oturacaklar beraber. Hafizanallahu ve iyakum. Allah ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı muhafaza buyursun. Allahümmerham ümmete Muhammed. Allahümme ahfez ümmete Muhammed. Allahümme gıfir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Müslüman, Bunlar buradaki senin hayatın için uhrevi alemden gelen besleyici unsurlardır. Bunlara bağlı olarak yaşadığın zaman Allah'ın tevfik ve inayetiyle istikamet içinde yaşayacaksın. İnsanlar her şeyden âri uğrayan çıplak ve anadan dünyaya gelmiş gibi haş ve neşr olduğu zaman ancak sizi ameliniz ve buradaki istikametiniz kurtaracak. Orada ancak bu sayede yüzünüze bakılacak hale geleceksiniz. Farikâin asaf anımız yine buyuruyor Sallallahu Aleyhi Vesselam. Bugün her nasılsa onun sözlerini intikal ettirmekle iktimai edeceğim. Yohşarunna suhfatan <tuh> oratan gurlan. Fa velümen yüksa min alxalki, fa ev, velü yüksel xalku İbrahim Khalilullah. Sıma qara. Kama بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍّ نُعِيدُهُ وَعَدَنْ عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ İnsanlar anadan doğmuş gibi haş ve neşr olacaklar. Çıplak haş ve neşr olacaklar. Yalın ayak başı açık haş ve neşr olacaklar. Tıpkı anadan doğmuş gibi yine sünnetsiz olarak haş ve neşr olacaklar. Seyyidetina Aişetül Kübra dinliyor. Tehşet içinde Resulullah'ın ağzından çıkan sözleri dinliyor ve şöyle diyor yan zoru ba'dhum ila ba'sin ba'din, ba'din. ve yakudda faraa ba'dhu'n nas'a'ura ba'dhin ya rasulallah insanların bazısı başsına bakar bazısı başsının avret mahallini görür açık yerlerini görür allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ya ayşe'tu el emru eshaddu min li kulli minhum şanun yaume izi yuğnî senin zannettiğin gibi böyle çok kolay değil Yan yana ciltleri temas etse dahi, o gün herkesi meşgul edecek öyle dehşetengiz işler vardır ki, göz kapağını kaldırıp da yanındakine bakamayacaktır. Mesela senin zannettiğin gibi hafif değildir, çok acı ve çok ağırdır. Ve bir başka gündür resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine Aişe-i Sıddika'nın yanında meseleyi anlatırken, o mübarek anamızın gözleri dolu dolu yaş dökmeye başlar. Niye ağlıyorsun ya Ayşe? Cehennemden çok korkuyorum ya Resulallah. Bunu derken Ayşe i Sıddık'a 17-18 yaşındaydı. Ve en genç yaşında, en alımlı anında Resul-i Ekrem'in himayesine girmiştim. Gözü Peygamberimizden başka kimse görmemiştim. Secdesiz geçtiği günü yoktum. Resul-i Ekrem'in evinin içinde cennet havasını yaşıyordum. Cehennemden çok korkuyorum. Resul Ekrem kork diyor ona. Çok korkacaksın ve sonra bir teselli olabilir diye. Hel tezkurun ehliykum yevmel kıyameti ya Resulallah. <gülüyor> <liti>? <gülüyor> burada ailenizim, burada acaba ailenizi hatırlar mısınız ya Resulallah? Benim bir Ayşe vardı diye hatırlar mısın ya Resulallah? Eмма fi selesete mevatin fela ya Ayşe. Üç yerde hatırlayamam mümkün değil ya Ayşem. Defterlerin uçuştuğu yerde hatırlayamam. Mizan da hatırlayamam. sıratta da hatırlayamam ya Ayşem. Bunun dışında unutmam ya Ayşe demektim. Gün o kadar ağır o kadar şiddetlidir. Nebi'lere dahi şefaat elini uzatacak mefkari mevcudat efendimiz. Buralarda hatırlayamam diyor. Zira oradaki manzara ve durum insanı her şeyi unutturacak kadar ağır ve şiddetlidir. Cenab-ı Hak o günün dehşetinden o dehşeti bugün vicdanında yaşayan insanları muhafaza buyursun. Defterler sağdan ve soldan uçuşacaklar. Şu hayatta yapıp yapıp yazdırdığınız defterler İşleyip işleyip de kuvayı hafızanıza kaydettirdiğiniz defterler, söyleyip söyleyip feza ıtlaka saldığınız defterler, ses halinde söz halinde kaydedilen defterler, teyiplerin bantlarına kaydedildiği gibi sesler halinde fezada mahfuz tutulan defterler, kuvayı hafızanızda mahfuz tutulan defterler, levi mahfuzu hakikatta da ona göre tespit edilen defterler. Levh-i ve ispatta günlük sergüzeştli hayatınızdan yazılan, tespit edilen ve bir yerden muhafaza edilen defterler. Sizin bu kitaplarınız gibi değil, ama kendine has hava ve hüviyet içinden muhafaza edilen yaptığınız her şey. Yapıp da bazısının acısını vicdanında, vicdanınıza duyduğunuz gibi şeyler. İşte bu defterler Sizden hiçbir zaman ayrılmayan bu defterler. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. "Wa kulli insanin alzamnahu ta'iruhu fi unquhi wa nukhricu lehu yawmal kıyameti kitaben اِقْرَى كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ عَص۪يبًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Her insana taktık, her insanın boynuna gerdanlık gibi taktık. Ve sonra kıyamet günü onu çıkarır da ederiz. Ve herkese demecek şey şudur, sen kendi kitabını okum, Hesabını kendin gör. Kendi kitabın kendi hesabını görmeye yetecektir. Allah o gün yardımcımız olsun. Elin ayağın şahadet ettiği o gün, utuların konuştuğu o gün, zihin fakültelerinin konuştuğu o gün, vicdanın bir dil kesilip konuştuğu o gün, kuvve-i hafızanın tercüman kesildiği o gün, parmak izinin konuştuğu o gün, bakışın konuştuğu o gün. Bunlar size kafi gelecek kitap olarak. Ve kulla insanın alzamna hutairu fi unuki. Ne var ki o gün bu açığa çıkacak, ne var ki sizi ilzam edecek mahiyette karşınıza dikilecek, ne var ki sizden kopup gitmediğini orada göreceksiniz apaçık. Ama bu kiminize sağdan, sağ kulağına fısıldanacak, sağdan yümünle ve bereketle gelecek, yümünlü ve bereketli yaşamış olanlara, sağ düşünceli olanlara, İstikamet içinde bulunanlara, o sağdan takdim edilecek. فَاَمَّا مَنْ اُتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا tabi tutulmayacak. İşin ağırlığını hiç görmeyecek. Vayankali Kalibu ile ehlihi mesruram. Sonra burada hazırladım. Beraber mesut yaşadım. Onlara da namaz kıldırdığı oruç tutturduum. İslami hayatı beraber evlerine hakim kıldım. Hanımının ve çocuklarının yanına sevinç içinde gidecek. Yasemenlikte raftara yürür gibim. Kemenzarda gezintiye çıkmış gibim. Ta ta da bayinda seyahat yapıyor gibi veya izali bilahil mesruran. Allahumme ec'alna minhum. Ke emma man utiya kitabehu waraa'a dhahrihi fasaw fayad'u subura. Huwayasla sa'ira minhum. Allahumme ihfazna min an minhum. Amma kitab arkadan verilene gelince, Kendisine bin helak okuyacak. Allah beni kahretsin diyecek yazıklar olsun bana diyecek, kahrolayın beni, nasıl insanmışım diyecek, o öyle diyecek, Allah bizi muhafaza buyursun. <gülüyor> Ve sonra da gidecek, alev alev yanan cehenneme dayanacak. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَاُ Kitabını sağdan alan, gelin okuyun şu kitabı, bakın neler var burada. Namazlar var, niyazlar var, faziletler var, insanlıklar var, Gece karanlıklarında kalbin heyecanı var. Damla damla dökülen gözyaşları var. Allah uğrunda taşınan şehit kanları var. Kefere ve fecereye mukabele etme var. Vatanı ve milleti koruma uğrunda rahatını terk etmeler var. Dünya ve ukrevif füyüzat hislerini terk etmeler var. Kutuplukları itmeler var, parlamenterlikleri itmeler var. Riyaseti cumhuriyeye gitmeleri itmeler var. Kendini millete adamış olma var, vakfetmiş olma var. Ha mukra'u kitabiye, okuyun da kitabı görün. Ha'u mukra'u kitabiyem, fe'inni zanantü anni mülâkın hesabiyem. Zaten ben böyle bir hesapla karşılaşacağıma inanmıştım. Allah canla minhum, inanıyoruz. Fe'inni zanantü anni mülâkın hesabiyem. Böyle bir hayatın böyle bir hesabı olacağına inanmıştım. O haşrın haşrın bir hesabı olacağına inanmıştım. İnsanın namur olarak buraya gelmesinin bir hayat hesabı olacağına inanmıştım. İzdiham içindeydim ve onun için ben bu mevzuda hiçbir şey yadırgamıyorum, Beklediğim şeyi buldum. Anniz ilmi zanantu annim latun Kendisini hoşnut edecek bir yaşayış içinde. Onu dünyada çok aramamış vermişse Allah'a burada şükretmiş Hoş bir yaşayış içinden Fi cennetin haliye Yüce yüce bağlar ve bahçeler içinde salına geziyorum. Kutufu hadaniye, meyvesi o bağıın bahçenin burnunun dibinde ddırılmış gibi hazır her şeyi. Kulu bu hani an bir <gülüyor> ma esleftum Fiyail haliye İsteye iseye iradenizden. ...bunlardan mahrum yaşadığınız, oruç tuttuğunuz, aç durduğunuz... ...su yanınızda akarken içmediğiniz, sabrettiğiniz... ...yemek yanınızda size tebessüm ederken yemediğiniz... oruç diye saygılı olduğunuz, o hali boş günleriniz var ya... ...ona karşılık bugün afiyetle yiyin diyecek Allah Celle Celaluhum. Kadını görüp de saldırmadığınız anlar oldum, nefsinizi frenlediğiniz anlar oldum. O firanlamanın mükafatı buradan, bol bol istifade edin afiyetle diyecek Allah Celle Celaluhum. İki büklüm olup rüka gittiniz, bel kırıp secdeye kapandınız, huzurumda el divan durdunuz, bir kısım mahrumiyetlere katlandınız, cihat deyip mehaliki göğüslediniz, haç deyip meşakkatleri omuzladınız, paranızı zarbettiniz, ettiniz, zekat ediniz, sadaka dediniz. Bugün de afiyetle yiyin. Külû veşrebû hani'en bimâ esleftun fîl-eyyâmil hâliyem. Kitabını sağdan alanlaram, yümünlü ve duygulu yaşamışlaram, devrin ve dehrin hadiselerinin tesirinde kalmamışlaram, mukallit olmamışlaram, Allah'a uymuş nefsine kulluktan kurtulmuşlaram, Allah'ın mesajı budur. Allah bu mesajla sizi terfiras kılsın. Bu ammenutiye kitabe bi şimalihim feyakulu ya leteni lem uta Bir de solundan gelen vardır. Daima sol duygulu yaşamıştır. İnsanca düşünmemiştir. Allah'la münasebet içinde olmamıştır. Kör yaşamış meseleleri sadece tek taraflı ele almıştır. Fikrini, maddeye inisar ettirmiş manayı görememiş. Ruhu takdir edememiş. Vicdanın hakkını verememiş. insanlık duygularıyla donatılmışın hakkını verememiş. Sağ duygudan mahrum olarak yaşamış insanlar vardı. Bunlara gelince kitaplarını sol taraftan alacaklar. فَاَمَّا kitabe اُتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ ya لَيْتَنِ اِلَى مُوتَ كِتَابِيَ Ah keşke bu kitabı almasaydım. Şu seyyatımı hatırlamasaydım, dünyada duyduğum vicdan azabını hortlattı yeniden içimden. Ah şu çirkin zinalar, ah şu çirkin hırsızlıklar, ah tecavüzler ve tasallutlar, ah kana girmeler, ah vatana kastetmeler, ah gafilane yaşamaklar, ah milletin mukaddes şeylerini kumara vermeler, zavku sefa içinde yaşayacağım diye millete kastetmeler ah batıya ve doğuya angaca olmalar, ah kendi milletine karşı cinayet işlemeler, keşke okumasaydım şu kitabım, bütün bunları benim içimde hortlattım. Ya leyten ile mute kitabiye ama o verilecek, senin ödünü koparması pahasına verilecek, iflahını kesip ayağının bağını çözmesi pahasına verilecek. Ya leyten ile mute kitabiye, sen istediğin kadardı. Huvala madri ma hesabi hesap neydi nedir bilmeseydim onun. Kafirin yalei leyteni tutur turaba dediği gibi. Keşke toprak olsaydım. Hesabın ne olduğunu bilmeseydim. Defte defteri görmeseydim. Yalei tahkânetil qadıya. Bir tip gitmiş olsaydım. Kabre girdikten sonra dirilmemiş olsaydım. Bir daha varlık neşvesine ermemiş olsaydım. Ma azna anni maliye malım da hiç fayda vermedim o yüksek apartmanlarım hiç fayda vermedim Bağım ve bahçem hiç fayda vermedim İki büklüm karşısında koşup durduğum dünya ve dünya emtiazı hiçbir işe yaramadım ma azna anni maliye helak anni sultaniyem o debdebeler ve ihtişamlar o makamlar ve mansıplar, o firavunluklar ve burun dikmeler, başı bulutlarda geziyor gibi gezmeler, o saltanatlar ve sultalar, o hükümranlıklar, bunların hiçbiri de benim işime yaramadı diyecek. Kendi kendine söyleyecek. Boş bir hayat yaşadığını itiraf edecek. Kitabı kendisine şahit olarak yetecek. Sonra Cenab-ı Hak ne diyecek? Mağna annî maliye, hele ki sultaniye de insana ne diyecek? Ne der? Hesabını kendi aleyhinde değerlendirene nedir? Khuzuhu <gülüyor> Tutun şu <şümmel> onu bağlayın. Sunmal cahime salluhum. Sonra vicdanında yaşattığı cehennem alev alev yanıyor. Salı verin içine. Timma fi silsilatin sab'una ziran fastukhu. Yetmiş arşın boyundaki boyundaki zincire de vuru verin. Yetmiş sene yaşadım. Her sene cehennem adına bir zincir meydana getirdim. Her sene inasın asareti içinde geçirdim. Hayatının seneleri sayısınca zincir harşınlarına vuruverin. verin. O zincire vurulmak için yaşadım. Hafizan <gülüyor> Allah ve iyyakum an hadihil Allah'ın Allah'ım bizi bu kötü encam ve ahiretten muhafaza buyursun. Sizleri de muhafaza buyursun. Aziz Müslüman Muhbir-i Sadık'ın nakil yoluyla ve kendinden şerve ve izah yoluyla bize haber verdiği bu şeyler, şu ana kadar haber verdiği ve doğru çıkan şeylerin ışığı altından doğru çıkacağına, haber verdiği gibi zuhur edeceğine inanan müminler olarak buna göre kendimize çeki düzen verme mecburiyetindeyiz. Buna göre hayatımızı tanzim etme ve ayarlama mecburiyetindeyiz. Esasen milletimizin muhtaç olduğu ruhta budur. Mesuliyet duygusu altından, vazife şuuru içinden, haksızlıklar karşısında tir, tir titreyen vicdana sahip bir neslin yetişmesin. Milletine, vatanına, dinine, diyanetine sahip çıkacak bir neslin yetişmesin. Allah bu duyguyla gönülleri mamur, nesille bizleri serfiraz eylesin. Aziz ve payidar eylesin. gün dünyasını güzel yaşamış insan Rabbisinin hoşuna gidecek onu razı edecek şeyler yapmış bir insan hesabın endişe verici ve dehşet verici durumundan kurtulmuş olmasına rağmen hesaba çekilen kimse de kendisini mahvolmuş görecektir işi bitik görecektir Netekim Fahri Kainat Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur men nukişe şefil hesabı uzzib Hesapta çekişmeye tabi tutulan Rabbi ile arasından münakaşa geçen insan azaba uğramış demektir. Onun işi bitiktir. Rabbi insan affetmek murat buyurunca ona günahlarının hesabını sormaz. Halk içinde rezil ve rüsva etmez. Bunu söyleyince Ayşe validemiz yine sarsıldı ve şöyle dedi. Ya Resulallah, e veleisallahu yekul فَأَمَّا مَنْ اُتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا Allah şöyle buyurmuyor mu? Sen diyorsun ki bir insan hesaba tabi tutulursa işi bitiktir onun. Allah da buyuruyor ki hesaba tabi tutulur. Kitabını sağdan alırsam hesabı hafif görecek ve sonra da cennete gidecektir. Allah Resulü şöyle buyurur. Ya اَيْشَ ذَٰلِكَ الْعَرْضِ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلّٰى هَلَكُ O senin dediğin arzdır ya Ayşem. Herkese kitabı, defteri, hasenatı, seyyatı arz olacak. Halkın içinde birisini Allah hesaba çekti mi onun işi bitiktir. Affetmek istediği zaman kenefi sübhanesi için alır, onu setreder, ayıp ve kusurlarını örter hususi konuşur ve sonra da hususi muameleye tabi tutar. Allahümme Celle minhum. Bu kadar seyahat altında, bunu da umma hakkımız mı? Utanıyorum Rabbimden ama. Ahlullah'tan dün birinin menkibatına kadar dikkatini çektim. 40 senelik hayatı boyunca başını kaldırıp semaya bakmamış. Rabbim utanmadan o yüzünü bana nasıl kaldırıyorsun diye 40 sene muttasıl başını böyle aşağıya doğru eğmiş beklemiş. Ya bana hitap ederse nasıl başını kaldırdın diye. Bu yüzden asıldı onu umarım bilemiyorum ama İbn-i Ömer'e Necva'yı sorunca şöyle anlatıyor. resul Ekrem'den şöyle duydum. Cenab-ı Hak kulunu huzuruna alır. Ama bir kısım iyilikleri vardır. Dilerim bir sürü seyahat içinde o kadarcık iyiliği olan insan olayım. Dilerim bir sürü seyahat içinde içinde o olayım. Huzurunu alır, ona bütün seyahatini itiraf ettirir. Falan zaman şunu yaptın değil mi kulum? Yaptım ya Rabbi der. Falan zaman da şu kötülüğü yaptın. Yaptım ya Rabbi der. Falan zaman da şunu yaptın. Yaptım ya Rabbi der. Ama yaptım derken, yani senden başkasına da secde etmedim. İşte sermayem budur. Yaptım. Kulum sen bunları yaptın ama ben de bunları dünyada setrettim. Kimseye göstermedim. El yevme bugün de seni bağışlıyorum der. İşte bunu halka göstermemeyi görüyoruz. Allah Celle Celaluhu af murat buyurduğunu halkın içinde teşhir etmiyorum. Kusur ve seyyatını sayıp dökmüyorum. Kusur ve seyyatı sayılıp dökülen insanın işi bitiktir. Allah işi bitik olmadan bizi muhafaza buyursun. Aziz Müslüman, mizana temas etmem, kim için mizan kurulacağım ve mizanın bizim için getirici, dehşet verici, endişe verici hususlar ve sonra orada beratının sağ tarafından alarak, sonra yümün içinde cennete giden kimseler, bu gitmede Rasûl-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dehli ve sonra hayatını suistimal etmiş günahlara girmiş bir kısım kimseler, bunların duçar oldukları azabı ilahim. Bütün bunları ifade edebilecek meseleleri de intikal ettirmeyi düşünürdüm. Bir fikir verir. Ümid ederim gönüllerimize bir hüşarlık, bir uyanıklık getirir. Ölü kalplere bunların da anlatacağı bir şey yoktur. Kalp ölüysen Allah gönülde bizleri ihya buyursun. Kalbi hayatta bizleri dirilişe ulaştırsın. Gecelerimizi ihya'ya muvaffak kılsın. Yoksa çok defa haşr-ü neşir gibi, insanın tüylerini diken diken eden, içinde ürperti meydana getiren, korkunç manzara ve durumlar dahi insanın bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Allah'a sığınırım böyle olmadan, çünkü bu hayvandan daha aşağıya düşmenin ifadesidir. Allah'a sığınırım öyle olmadan, sizin namınıza da Allah'a sığınırım. Cenab-ı Hak beni de sizin içinizden salihin zümresine ilhak buyursun, onlarla beraber aziz ve faydar eylesin. Buraya kadar getirebildiğim, intikal edebildiğim için Ezan-ı Muhammed okunacağına kadar, bundan ötesini bugün düşünmüş olsam bile önümüzdeki derste intikal ettirme söz vermesiyle bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Rabbim ihlas-ı etem için de bir hafta geçirmeye, günahlardan korunmuşluk içinde bir hafta geçirmeye, i̇badet gönül vermişlik içinde bir hafta geçirmeye sizi ve beni muvaffak eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha. <gülüyor> God bless you. ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحسي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجلف ناره ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لناه نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى أهله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغرا ولا كذابا جزاء من ربك أطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ve yoldu kafir ya neytiyim kuntu tıraa sabah Allahü Alhdim ve bılla ve Rasulünnabiül Muhterem Müslümanlar Dünyaya gelişin ve burada bir kısım vazifelerle muvazzaf ve mükellef bulunuşun neticesi olarak bir gün akıp akıp asıl evimiz, asıl yurdumuz ve içinde ebedi kalacağımız diyara gideceğiz. Ebediyen orada tavattun edeceğiz. Orada mesut ve bahtiyar olarak yaşamak mukadder ve mümkün olduğu gibi, talihsizliğe duçay olmakta mukadderdir. İyi insanlar da emal iyiliklerinin mükafatını görecekler. Kötüler de kötülüklerinin cezasını görerek muazzap olacaklardır. Herkes o gün Allah'ın emri ve izniyle ihya edildiği zaman kendisi için en büyük endişe verici olarak hayatta yaptığı şeyleri düşünecektir. Bütün bir hayatı suistimal etmiş insanlar, bellerini doğrultamayacak şekilde mahşere gideceklerdir. Bütün hayatı vebal içinde geçen kimseler orada hizan ve husran içinde bulunacaklardır. Hayatının her lahzasında ve her adımında ciddi mürakabe ve muhasebe hissiyle hareket etmişlere gelince, onlar da bu ağırlığı hissedseler bile, müracaat mahallini bilecek, kurtuluş yollarını araştıracak Allah'ın tevfikiyle kurtuluşa da mazhar olacaklardır. Sizler ve bizler herkesle beraber haşrolacak. Haber verdiği gibi haşrolduktan sonra da orada başımızın çaresine bakmak için saat sola koşacağız. O en sahih ve muteber beyanlarına avi bulunan buhari Müslim gibi kitaplarda o beyanı bize intikal ettiren zatların diliyle durumu şöyle anlatıyor. Hayatın mesuliyetini omuzunda ağır ağır hisseden başar, başının çaresine bakmak, bir şeyler elde edebilmek için Ebu'l-Beşer olan Adem'a e müracaat edecekler. Sen cennetten bizim inmemize vesile oldun, İlk peygamberlik bayrağını çektin, İlk defa bu topa çevkanı sen kondurdun. İlk defa günah nedir sende öğrendik, tevbenin yolunu da sende bulduk. Düştükten sonra kalkmayı sende öğrendik, gel bu onulmaz derdimize derman ol ya Adem diye Adem'e müracaat edecekler. Ben bu işin eri değilim, siz Nuh'a gidin, zira ben Rabbim bana ve la abi havi şecere dedi ama ben tekarruf ettim. Karşıma bir memnu meyve koydu ama ben ona el uzattım. Nebi, Yüce Nebi, Safiyyullah gidin siz Nuh'a derdinizi anlatın. Tufan peygamberine dil dökün, dert dökün. 900 tane ıstırap çeken cemaatine bir şey anlatmak isteyen ve asla fütur getirmeyen, kuvveti maneviyeti sarsılmayan, Rabb'e itimadı kırılmayan ülü'l azm peygamber Nuh'a müracaat edin. Cemaat heyetleri ile nuhun kapısından fahri Kainat'ın beyanatı içinde sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu işin iddia değilim diye kaldi tinu Zira ben cemaatime ben dua ettim. Rabbim yeryüzünde bunlardan bir fark bırakma bırakırsan facir ve keffar dünyaya getirirler. Tedmiyet altlarını üstlerine getir. Fakat ben size başkasını salıklayayım ona gidin. Allah'ın halilim dediği birisi vardır. Hazreti Muhammed'in dedesidir. Hazreti İbrahim'e gidin siz. Cemaat Hazreti İbrahim'in kapısından. Arşiya yapmış bir cemaat, hak tanımış, hakikat tanımış bir cemaat, sıkıştığı zaman ne yapması lazım geldiğini bilen bir cemaat, Hazreti İbrahim'in tapısında. Seyyidin Hazreti İbrahim cemaatı dinliyor, o da aynı sözü söylüyor. Söz eline gidip ulaşacağı ana kadar kapı kapı dolaşacaktır bu cemaat. Ben bu işin eri değilim. Ben hayatında ma'ar iznevinden hilaf-ı gibi görünen iki üç sözde bulundum. Bunların da balini vicdanımda taşıyorum, yüzümü yere koyup da bunlardan da varken Rabbim bu cemaati Başla diyemem. Fakat siz Tur'da açık, herkesin görüp bilebileceği şekilde hakla konuşan Kelimullah'a gibi Musa'ya gidin. Fütür getirmeden Tisa arasında 40 sene, İdeal bir nesil yetiştirmek için uğraşan, çabalayan Musa'ya gidin. Ülü lazım Peygamber Musa'ya gidin. Haşr-ü olduğu zaman arşın eserine sarılmış işte Rabbine sığınan Nebi'ye gidin. Seyyidine Hz. Musa'nın kapısında cemaat, Hz. Musa'dan duydukları, duyacakları şey ben bu işin eri değilim. Siz Ruhullah'a gidin, Hz. Mesih'e gidin. Zira ben bilmeyerek, elimde olmayarak bir tane kafir öldürdüm. Ağzına yumruk vurdum, öldü, ben bir katilim. Siz Hz. İsa'ya gidin, Seyyidin Hz. Musa katil değildim. Ama o bir insan öldürmenin vebalini vicdanında taşıyordum. Ve cemaat Resul i Ekrem'in son müjdecisi ve habercisinin kapısından, Peygamberlik namazının müezzininin kapısından. Ben gidiyorum ta Faraklit gelsin, Ahmet gelsin, size hakikatları anlatsın. Ben kalırsam o gelmez, o gelmezse hakikatlar kapalı kalır. Onun için benim gitmem lazım diyen Hz. Mesih'in kapısından Ben bu işin değilim. Zira benden sonra cemaatim bana Allah diye tapmaya başladılar, kul edindiler. Ben Rabbimin huzuruna utanırım bu vaziyetimle çıkayım. Bana dese ki bu cemaat ne diyesen ilah etti ne diyeceğim ben? Fakat bu işin hari Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Siz ona gidin. Resul-ü Ekrem'in kapısına cemaat gider. Gel sultanım iş başa düştü. Sıra sana geldi müracaat edecek mevki kalmadı. Beşer yiğinin yiğin Hazreti Muhammed'in kapısına koşar. O bir yerde bir işin başındadır. Bir girda başmakla meşguldür, bir badire ümmetine geçit göstermeye çalışmaktadır. Ümmet kapısında ya Muhammed sallallahu aleyhisselam, boğulmaz derdimize derman ol. Bize bu ışık tut, hakkın sana talatı hıfzınni değerlendire de başlatın bir Resul-i Ekrem her şeyi unutur, o meşhur hava ve adasıyla. Hani anasının beyanı içinde, dünyaya geldiği an bezler içinde, daha ayaklarını bezlere vurup depinirken, ümmeti ümmeti diyen Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam, etekleri tutuşmuş gibidir. Mahşerde herkesin sellim sellim demesine mukabil yanıyor gibidir. Başını yere koru ve yalvarır, yakarır, ne der bilemeyiz. Fatıma istemem mi der oradan, Hasan'ı Hüseyin'i terk ettim mi der oradan, Ali'yi düşünemiyorum mu der orada, ne der resul Ekrem oradan? Ümmeti ümmeti dediği muhakkaktır. Beşer için inleyip sızladığı muhakkaktır. Ağlayıp gözyaşlarını ceyhun ettiği muhakkaktır. O gözyaşağının tebahhur edip şefaat bulutu haline geldiği muhakkaktır. Ümmetin üzerine dalga dalga gelen cehennem kütüklerine karşı o gözyaşağının yağmur halinde dökülüşü muhakkaktır. İşte bu kerteye gelmedir ki rahmetler rezonans solunmuştur. İrfâ-ı ya Muhammed! Sağut-u Muhammed! İşba't-u ya Muhammed! İşba't Muhammed. Kul Yüsmâ ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Mahşer gelmiştir. Sema'nın dili açılmıştır. Hak Hazreti Muhammed'e konuşmaktadır. Başını kaldır iste ya Muhammed! Şefaat et, kabul edilsin ya Muhammed! Söz söyle sözüne cevap verirsin ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti ya Rabbi, ümmeti ya Rabbi diyor, ümmeti diyor Nebi'yi diyenlere, Muhammed'i diyenlere, ya ilahe el gönülden Muhammed'i demeye bizleri muvaffak eylem. Gönlümüz o Serdar-ı Azam'ın sevgisiyle mamur eylem. Bize her türlü hirpanilikten hala eylem. O gün onun kapısına gitme yüzüyle gitmeye bizleri şimdiden hazırlam. O sultanın şefaatile şefaat ile ehli kebair min ümmetidayn şefa sultanın şefaatile bizler azizle payidar eylemdi. Aziz Müslüman. Buradan mahşere kadar yolun sağına ve soluna adetan Kedi gözü yerleştirir gibi sizi doğru yoldan, elinizden tutup size rehberlik yapan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, öteki alemde hesabın tıkandığı yerde dahi elinizden tutacak, sizi sahili selamete çıkaracak, hakkın rahmetiyle yüz yüze gelmenize vesile olacak, ebediyen faydar ve mesut olmanıza vesile olacak. Siz bu pişta ve bu pişvanın arkasında bulunuyorsunuz. Saadinin dediği gibi çizem ezmevci bahir an rakibaşet çuntü peştiban O ümmete ne gam var ki gemisinde senin gibi bir kaptanı vardır Bu denizin sonsuz dalgaları içinde gelin sağa sola gemi sağa sola yalpa yaparken kusula bozulurken arızaya maruz kalırken biz daima dümende Hazreti Muhammed'i görüyoruz Bina aleh gam yemem Zira senin önünde Hz. Muhammed Vesselam vardır, burada bırakmadığı gibi orada da bırakmayacaktır. Hatta şu haline alanıldığı dönemde dahi seni uzun zaman bu perişaniyet içinde bırakmayacak. Allı valalı keyfiyetiyle Yağız atına binecek yine senin önüne çıkacak. Atın zimamını senin eline verecek, kıyamete kadar bu işin zimam darlığıyla seni ter biraz kılacaktır. Zira sultanat sultanlık, ne tekimse de ne tekinelik yetiştir. Ala illahtana'l-kelam. Ya Allah'ın nıdam, kelamullahil melikil aziz il كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين